İyi haftalar Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bilgi çağının hukuku programı bugün Sayın Ceylin Beyliği ağırlıyor. Hoş geldin Ceylin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, genç avukatlardan Sayın Beyli, ee, bilişim hukuku dendiğinde Türkiye'de son 10 yıldır diyeyim. Doğru. Değil mi? Doğru. Ee, Akla gelen isimlerden ve bu konuda gerek kendine eğitim açısından gerekse katkıları açısından Türkiye'de oluşan literatüre benim de yakından izlediğim ve yaptıklarıyla gurur duyduğum bir arkadaşımla Teşekkür ederim. belirtmeden geçmeyeceğim. Şimdi bugün e, Sayın Ceylin Be Beyli'nin bizim konuğumuz olma nedeni esasında e, geçtiğimiz hafta Hindistan'da elde ettiği bir başarı. Bir Uluslararası Bilgi Teknolojileri Konferansı'nda Türkiye'yi temsilen gitti. İlginç gözlemler yaptı, ilginç katkılar da bulundu ve bugün Açık Radyo ile onu paylaşacağız aslında. Hemen sıcağı sıcağına girelim mi? Konferansı kim düzenliyordu? Elbette. Ee, konferansı e, kısa adı i Law, uzun adı da Information Technology Law Association olan e, bilişim hukuku üzerine kurulmuş, 1970'lerde Amerika'da kurulmuş olan bir dernek düzenliyor. E, bu her sene düzenli olarak yapılıyor. E, düzenli olarak organize edilen bir konferans. E, Şubat ayı gibi Hindistan'da, Mayıs gibi Amerika'da bir genel yıllık konferansı oluyor. Ve Ekim ya da Kasım gibi Avrupa'nın herhangi bir şehrinde her sene dolaşıyor. Hı -hı. Bir Avrupa konferansı oluyor. Böyle e, oldukça kapsamlı, 200-300 kişinin her seferinde katıldığı e, doğrudan bilişim hukuku ve bununla e, dirsek teması olan konulara yönelen bir konferans. Hı -hı. Ve iş dünyasıyla da yakın e, ilişkiler içinde belirleniyor zannediyorum değil elbette, mi? Elbette, elbette. Çünkü önerim? katılımcılar sadece hukukçular, avukatlar olmuyor. Sektör temsilcileri olabiliyor. Üniversite öğrencileri dahi olabiliyor. Bu Hı -hı. konuyla teması olan, ilgisi olan veya pratiği olan herkesin katılımına Gerek dernek üyeliği gerekse konferanslar açık. Hı hı. E, bu sene yedincisi düzenlenmiş bu uluslararası konferanslar. Evet Hindistan'da. Hindistan'daki. Evet, hı hı. Biraz da onun üst başlığı hakkında kısacık bilgi paylaşalım. Evet. Sonra sabırsızlanıyorum senin, <gülüyor> senin konuya geçmek için. Çünkü Tabii. dinleyenlerimizi çok yakından ilgilendirecek bir hı hı. açıdan yaklaşmışsın. Evet, ben e, AITeklo konferanslarına 2005 senesinden beri düzenli katılıyorum. Daha ziyade ama Avrupa ve Amerika konferanslarına gidiyordum. Bu sene ilk defa As Hindistan'daki Asya konferansına katılmak kısmet oldu. E, bu seneki konferansın genel konusu e, İş or uygulamaları ile hukukun ve bilişimin kesişme noktalarıydı. İş uygulamalarının hukukun özellikle bilişimde hukukun ne kadar önüne geçebileceği, nedenle çatışmalar yaşandı, neden ne derece bilişimin hayatı kolaylaştırdığı veya hukuk açısından zorlaştırdığı şeklindeydi. Bir de değişen iş paradigmaları. Business Paradigm diye bir başlık gözüme çarptı. Elbette artık çünkü ee, standart iş sistemlerinden ziyade çalıştık. E o, çevrim içi veritabanları, çevrim içi e, iş alanları, işte sosyal e, networkler, Facebook kullanımı, Twitter kullanımı gibi bunlar hep bunların hepsi e, aslında iş sahiplerine yeni yeni olanaklar, imkanlar açıyor. Pazarlama Hı -hı. açısından olsun, tüketiciye ulaşma açısından olsun, iş geliştirme açısından olsun, bu noktada hani bir yandan çok ciddi fırsatlar var, bir yandan hukuk geri kalıyor. İş sahipleri açısından fırsatlar olduğu kadar sorumluluklar da söz konusu. Kişilerin, bireylerin korunması açısından... Fırsat mı daha fazla yoksa e, tehdit mi söz konusu hep burada çelişen veya destek teması olan noktalar var. Bunlar icrağında daha çok. Şimdi tam orada küçücük bir dipnot sorusu sorayım unutmadan. Çünkü Hı -hı. E, esas konumuza e, girdik mi herhalde programın sonunu bulacağız öyle <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> Buraya not almışım ben acaba Ceylin e, Bey'li bu oturuma... Katıldı mı dinleyebildi mi diye. Bu Richard Susskind'in 100 yıl sonra avukatlık işi hala var olacak mı diye bir kitabı var. O başlığı taşıyan bir özel oturum düzenlenmiş. Onu izleyebildin evet. mi? Çok Yok merak maalesef et. ben tam tersi oturumdaydım. İki tane eş zamanlı oturum miydi? olduğu için evet. Aha. ona katılma fırsatım olmadı maalesef. Neyse o zaman esas konumuza gelelim. Ceylin Beylin'in katıldığı oturumun üst başlığı neydi? Benim katıldığım oturumun panelin üst başlığı e, İngilizce olarak moving towards identifying everyone in society" Yani e, toplumda herkesi tanımlamanın e, bir bireyleri e, tanımlamaya doğru gidiş şeklinde. Mm -hmm. Burada aslında e, yönlendirici olan Hindistan'daki şu anda e, söz konusu olan bir gelişmeydi. Hindistan'da e, biliyorsunuz bir milyarın üzerinde bir nüfusa sahip bir ülke. Bir, hatta 1.2 milyar. 3'e doğru da gidiyor bildiğim <gülüyor> kadarıyla ee, şu anda çok ciddi bir çalışma yapılıyor bütün e, vatandaşlara bir e, kimlik numarası verilmek üzere Hı -hı. Ee, bununla A, A tar mıydı adı? Evet bu Hı. aslında unique ID UID diyorlar unique ID identification yani Hı -hı. tek e, ...tanımlama diyerek... ...bunun ismini ama... E, ...bu numaranın adına Adhar diyorlar. Hı hı. Kendi dillerinde foundation... E, ...temel, baz anlamına hı hı. gelen... ...bir kelimeymiş. Hı hı. E, burada e, bu tip bir numara... ...vererek e, devletin verdiği... ...bir takım hizmetlerde eşitlik sağlama... ...fırsat eşitlikleri sağlama... ...işte dolandırıcılıkların... ...önüne geçme gibi şeyleri amaçlıyorlar. Ancak çok ciddi bir... E, Zorluk var tabii önlerinde çünkü Hindistan nüfusu çok fazla, kayıt dışı yaşayan çok insan var. Yani ne zaman doğdukları belli değil, öldükleri belli değil, nerede yaşadıkları belli değil. Ee, onun haricinde tabii 1.2 milyar insanın kaydedilmesi ki onların kaydında biyometrik e, verinin de girilmesi söz konusu olacak. Parmak izi ve iris taraması gibi. Çok ciddi bir veriden bir bahsediliyor. Bir 100 fotoğraf çekimi. Aşaması var galiba. Evet biyometrik fotoğrafta var. Hı hı. Hani bu çok ciddi bir verinin depolanması demek. Altyapı sorunları var. Ee, bu açıdan e, bir yandan mevzuatı gün şey yapmaya çalışıyorlar. Mevzuatı geçirmeye çalışıyorlar. Bir yandan uygulamaya başlamışlar. Yavaş yavaş insanları kaydetmeye uğraşıyorlar. Ee, ancak sistem zorunlu bir sistem değil. Yani isterseniz kaydolursunuz noktasında şu anda. Evet zamanla ama bu böyle mi kalır daha mı ileri gider belli değil o açıdan hani bir sürü şey oluyor Hindistan'da ama nereye gideceği belli değil nasıl sonuçlanacağı belli değil ve ileride hakikaten bu şu anda opsiyonelden zorunluya döner mi o da belli değil bizim benim konuştuğum panelin aslında çıkış noktası buydu Hindistan'daki bu ciddi gelişmeydi orada benim konumda ...Türkiye'de bizim bir biliyorsunuz TC kimlik numaramız belli oturmuş bir sistemimiz var 10 senedir. Mernis. Mernis bu sistemi ve TC kimlik numarası bunun altında bir nokta aslında. Ben de buradan bir kıyasen, kıyasla hareketle bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin sonuçta nüfusu 73 milyon kadar... Aslında pilot uygulama gibi hani biz bu uygulamada neler kazandık neler Hı -hı. öğrendik ne gibi şeyler zorluklar yaşadık bunları biraz kıyasen sunarak hem Hindistan'a ışık tutmak hem de onlardan aslında bizim öğreneceğimiz bir şey varsa onu da anlamaktı. Hı -hı. Benim sunumum bu şekildeydi diğer Hı -hı. iki konuşmacı daha vardı dört kişilik bir paneldeydik. Bir Amerikalı konuşmacı e, biyometrik data ile ilgili konuştu. Kendisi hukukçu değildi daha ziyade sektördendi. E, bir diğer konuşmacı da e, bir yabancı şirketin e, Hindistan temsilcisiydi. O da bu... Adhar sistemini yani Hindistan'daki e, kimlik numarası sistemine altyapı hizmeti veren bir şirket o da bununla ilgili konuştu Hı. hani ne gibi şeyler yaşanıyor. Onlar tabi desteklemiştir diyerek. herhalde biyometrik verilerinde <gülüyor> alınarak olmasını bu işin. Desteklemek desteklememek noktasında değillerdi doğru söylemek Öyle gerekirse. Hı -hı. Hı. Yani şu anda daha neler yapıldı? Daha nelere ihtiyaç var? E, ne zorluklar yaşanıyor? Onlar da çünkü aslında bir noktada gri bir alandalar. Ben şey açıdan söyledim. Ola ki e, altyapı e, ürünleri satıyorlardır falan evet, gibisinden. Evet. Veya, <gülüyor> o anlamda memnunladır. Ha, veya memnunladır işte evet, know satıyorlardır Doğru. gibisinden. Hı hı. Neyse. E, peki... E, Mernis ve Atar sistemlerini kıyaslarken hı hı. ne gibi temel benzerliklere ya da farklılıklara rastladın veya orada paylaştın Ceylin? Açıkçası burada ben daha ziyade benzerlikler rastlayacağımı düşünüyordum. Ancak temelde baktığımda çok ciddi farklılıklar olduğunu hı. gördüm. Öncelikle ya yani Hindistan'daki sistemin tamamen şeye... Talebe yönelik olması, kaydolmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Biliyorsunuz bizim sistemimizde öyle bir şey yok. Bizim sistemimizde bütün yaşayan ve hatta ölü vatandaşlara 1840'lardan itibaren bir TC kimlik numarası verildi. <gülüyor> Zaten e, ben Açık Radyo dinleyenleriyle bu konuşacağımız e, konular için önceden e, web sitesi adresleri hazırlıyorum. Hı hı. E, merak edenler e, hemen girip bakabilirler diye. Mesela şimdi bu demin konuştuğumuz Hindistan'daki sistem hı hı. ile ilgili web sitesi. Atarın web sitesi. Hı hı. Http 2.üstüste bölü bölü uidai.gov.int. Uidai.gov.in. Bizimki de malum e, Mernis N -v -i .go .tr, yani iç işleri nüfus ve vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğünü'n esasen Hı. web sitesi. E, şu ana kadar hiç girmeyip şimdi merak edip girecek olanlar olursa uyarayım şaşırmayın. Çünkü ahval-i şahsiye bilgileri diye lafa girilmiş <gülüyor> daha Mernis'i anlatırken. Ee, ben epeydir girip bakmamıştım ama doğrusu bu tamlamayı kullandıklarını da hiç hatırlamıyordum. Ya sonradan değiştirdiler ya da başından beri böyle biz dikkat etmemişiz. Yani ahval-i şahsiye ne anlatıyor sana? Bizim gençliğimizde öğrencilik yıllarımızda bile kullanılmazdı. Yani onun ben bir şey yansıması olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tamamen kendi kişisel fikrim. E, Mernis'in aslında temeli 1970'lerde bizim e, yazılı nüfus veri tabanlarımızın birleştirilmesiyle başlandı. Bunların elektronik ortama aktarılması vesaire. Ve hani nüfus denince aslında ahvali şahsiye yani kişinin durumu, kişinin kayıtları anlamına geliyor. Oradan başladığı için öyle bir kayıt kalmış olabilir. <gülüyor> Neyse bu evet. da şunu gösteriyor olabilir benim görüşüm katılır mısın bilmiyorum. Ee, bir kere çok önemli tutum farklılığı var Hintlilerle bizim aramızda bu Hı. konuda bu konudaki uygulamada. Bizimkinde e, yani NVEGO.TR'den Mernis'e girip Mernis'in ne olduğunu ne olmadığını ve onun yan projelerine bakıldığında ki... O yan projelerin kısa da Ahval-i Şahsiye ile fena halde çelişir Hı -hı. soyutlukta. Örneğin KPS, Hı -hı. AKS, DAP filan gibi. Hı -hı. KPS kimlik paylaşım sistemi, AKS adres kayıt sistemi. DAP da dijital arşiv projesiymiş henüz ona başlanmadığını filan niye olmadığını anlatıyorlar. Hı -hı. Ee, ve böyle işte bu budur dediğin gibi yani... Yaşasan da öl, ölmüş de olsan madem ki TC vatandaşısın bu numaradan alacaksın arkadaş gibi böyle hafif amir bir ses tonu sezdim ben. Doğru. Ötekilerde yani onların tutumu daha farklı. Bir kere dediğin gibi şeyin anlamı parmak izi. E, logosu bir kere çok hoş. Bir güneşin evet. içinde bir parmak izi. Evet. E, at ağırın anlamı bazı temel bazı temel, bir de support destek anlamına da geliyormuş hı hı. ve açıklamalarda e, işte size fırsat eşitliği yaratacağız diyorlar e, eğitim ve gıda yardımlarından daha iyi yararlanacaksınız diyorlar varsa banka hesaplarını banka hesaplarına her yerden online gireceksin hı hı. diyorlar filan biyometri konusu biyometrik bilgilerin alınması işlenmesi konusu o ayrı bir konu ona hı. daha derin Bakmak lazım Hı -hı. belki. Ee, benim de nacizane tespit ettiğim tutum farklılıkları ve uygulama farklılıkları bunlar. Bunların üzerine ekleyecek e, neler söylemek istersin? Ceylin Şimdi benim? şöyle e, ben bir noktada size katılmıyorum. Evet ciddi bir tutum farkı var. Ancak bunun ben e, Hint... Hükümeti ve bu işin e, yapan organize eden e, resmi makamlar tarafından çok ciddi amaçlandığını düşünmüyorum. Ben daha ziyade orada bir karışıklık sezdim bu anlamda. Öyle mi? Evet yani bizim sistemimizde çünkü hani çıkış noktası bir 30-40 senelik bir şeyden bahsediyoruz Türkiye'de. Her ne kadar 10 senedir Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarımız olsa da fikir, uygulaması nereden baksanız 70'lerden başlıyor. Hindistan daha hadi, hadi başlayalım şeklinde girmiş durumda. Yasası yok temeli yok. Hani şu anda kendileri de hukukçular aralarında konuşurken aslında anayasaya aykırı bir şey yapıyoruz. Yasa açıksa da bundan kurtulsak diye konuşuyorlar. Hani biri dava etse ne olur acaba diye bakıyorlar. O anlamda şey farkı var. Bir anlayış bir karışıklık farkı var. Şey olarak bakarsak da eğer burada hani sistem olarak bakarsak hani Mernis'le Adhar benzemekten ziyade farklı. Şey olarak bakıyorum çünkü hani bir TC kimlik numarası hani Adhar'da ben sana kimlik bir numara vereceğim diyor. İşte biyometrik verilerini kaydedeceğim ve bunun senin hayatını kolaylaştırmasını sağlayacağım eğer diyen, istersen. Ama bunu diyen gene bir e, hükümet birimi Elbette, değil mi? Evet hükümet birimi diyor. Hı. Mernis'te Mernis doğrudan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası vereceğim diye başlamış bir mesele değil. Önce veri tabanlarını birleştirelim bakalım diyor ondan sonra kimlik numarası ortaya çıkıyor. Ondan sonra e, KPS ve AKS ortaya çıkıyor. Yani adres kayıt sistemi ortaya çıkıyor. Diğer e, alt birimler ortaya çıkıyor ve çok daha büyük bir resim olduğunu görüyoruz orada. Hmm. Ha iyidir, değildir bu ayrıca tartışılır ama bir sistem bütünlüğü açısında Türkiye'deki sistem ben daha bütün olduğunu düşünüyorum. Şey açısından da Hindistan'daki sistem açısından e, gerçekten bu karışıklığa istinaden şu anda bakın işte opsiyonel isterseniz kaydolursunuz işte bu fırsat eşitliği getirecek vesaire bunların hepsi iyi güzel hoş ama bana çok gerçekçi gelmiyor. Çünkü eğer siz sisteme herkesi canınız isterse kaydolun derseniz burada o dolandırıcılık gene söz konusu olabilecek. Ne gibi? Yani diyelim ki şöyle bir enteresan sistem var. Opsiyonel olduğu için hiç kimlik kartı olmayan insanlar da var. Demin hmm. dedim ya ne doğdukları belli, ne öldükleri belli, ne yerde yaşadıkları belli. Yani aslında onlar Hindistan'dalar ama yoklar. Villarda yani, yoklar. Yani bir tür kimlik hırsızlığı ya da sahte kimlik belgeleme olasılığı mı var? Elbette. Burada şöyle bir sistem geliştirmişler. Eğer bu şekilde hiçbir kaydı olmayan bir insan gidip kaydedilecekse bir şahitle gidiyor yanında. İşte ben şuyum, şurada yaşarım, bunu yaparım, bunu ederim diye kaydoluyor. Şimdi böyle bir sistemde sadece söylenene ve tanıklığa istinaden yapılan bir sistemde hiçbir şekilde sisteme kayıtlı olmayan, yaşadıkları belli olmayan insanların sırtından gene haksız kazanç elde edilecektir. Evet. Hmm. ...sistemi opsiyonel tutarak... ...hani burada işte devletin fakirlere yaptığı yardımlar... ...bunlar eşit dağıtılsın vesaire amaçlanıyor. Çok güzel amaçlar. Ama uygulama buna hizmet eder mi? Açıkçası ben şüpheliyim. Ve şu anda zaten mevcut veri tabanlarının... ...birleştirilmesi de amaçlanmıyor. Aslında bu sistemi üzerinden... ...uygulamanın üzerinden belki... ...bir yük alacak bir şey. Çünkü Hindistan'da çok farklı veri tabanları varmış. İşte pasaport için... ...banka için... İşte evlerde kullanılan gaz için böyle bir sürü bir sürü ufak tefek şeyler ve bir insanın elinde 10-15 tane kart olabiliyor farklı hizmetler için. Hmm. Hani bunları aslında bir araya getirip çelişkileri ortadan kaldırma gibi şeylerle başlayabilirlerdi belki onu amaçlamamışlar. Hayır bizim verdiğimiz bu adharla vereceğimiz hizmet çok başka bir şey biz bu sistemleri bir araya getirmeyi düşünmüyoruz diye başlıyorlar. Aslında belki mevcut ikiliklerle diyerek, mevcut ikiliklerle yola çıkıyorlar. Hı, ama onlarda da hep ön planda gelen yardım mı kolaylaştırma, yani halka yapılacak yardımı kolaylaştırma ögesi değil mi? Şu anda öyle söyleniyor. Ama ya da görünüşte şu, olan o herhalde. O görünüşte zaman. olan o biraz yani. da sanırım onu hani halka pazarlarken insanların daha fazla ilgisini çekmek, sisteme katılımlarına, gönüllü olarak katılımlarını sağlamak için de bunu yapıyor olabilirler ama dediğim gibi daha çok yeni yani bir iki senelik bir şey ve daha henüz e, bir sanırım 70 milyon kadar insana adhar numaraları verilmiş 1.2 milyarı amaçlıyorlar çok çok ciddi bir zorluk yüzdeye vurduğumuz zaman yani yüzde yani birin altındalar ora. şu anda <gülüyor> Bayağı küçük <gülüyor> evet. bir oran. peki Ceylin Beyli şimdi şunu sormak istiyorum son beş dakikaya giriyoruz çünkü e, hem adhar da Hindistan'da Hem bizde Türkiye'de Mernis'te e, vatandaşların e, kişisel bilgileri toplanıyor. Hı hı. Hindistan'da e, bizdekinden farklı olarak biyometrik bilgi dediğimiz iris parmak izi ve yüz fotoğrafı da toplanıyor. E, gelelim bunların korunmasına hı hı. ve bu konudaki yaklaşıma ve farklılıklara, benzerlikler ve farklılıklara. Hı hı. O konuda çok benziyoruz. <gülüyor> Çünkü... <gülüyor> Hindistan e, sistemi yeni e, hayata geçiriyor ancak e, kişisel veri koruması ile ilgili özel bir yasaları yok. Bir tane IT Act dedikleri bilişim hukuku ile ilgili bir yasaları var ama biraz daha bizim torba yasa dediğimiz şeylere benziyor benim anladığım kadarıyla. Oradaki diğer e, Hint avukat arkadaşlarla konuşmalarımdan kendim e, doğrudan inceleme fırsatı bulamadım. Orada sadece e, hani bu sistemle ilgili e, işte bilgilerin toplanacağı ile vesaire ile ilgili hükümler olduğu ama ne şekilde korunacağı e, işte e, kişisel verilerine halal gelen e, bireylerin ne tip hukuki yollara başvurabileceği konusunda çok ciddi yardım içeren hükümleri olmadığı yönünde o açıdan hani aslında bizim sistemimize bakarsak Türkiye'de de bir kişisel veri koruma e, yasası halen yok. Hı hı. Bir yasa tasarısı var. İlk e, ben öğrenciyken incelemiştim. Daha sonra master tezimde ve daha sonra da bir bilişim bir makaleye konu ettim. 2007 ama, yılında bu programda, bu evet, stüdyoda konuşmuştuk. bunu konuşmuştuk. Doğru. Oradan buraya dört sene geçti. Hı hı. Hani top, ilk tasarının ilk halini incelememden bu yana da sekiz dokuz sene geçti ama hala bir yasa yok. Ha Hiç koruma yok mu? Var. Şu anda medeni kanun, e, ceza kanunu ve uygulanabildiği oranda iş kanunu da e, ve anayasal hükümleri altında korunuyor. Ama doğrudan işte ne şekilde incelenir? Rıza var mı yok mu? E, rıza yoksa ne olur? Ceza hükümler falan ve bir genel olarak doğrudan baktığınızda bir veri yasası, veri koruma yasası Türkiye'de yok. Hindistan'da da yok. Onlar aman hemen çıkaralım diye acele ediyorlar, çıkarabilirler mi, ne zaman çıkarırlar bilmiyorum ama biz bu konuda epey zamandır ayak sürüyoruz. Hı hı. Tasarımızda metamorfoza uğrayaraktan böyle kaç sene oldu konuş? Çok sene oldu, 9 sene kadar oldu ve hala bir hareket yok. Açıkçası ne zaman olacağının bilmememiz de bir handikap. Bir rivayete göre bu yılın yani 2011'in Ocak ayında bir an evvel kesinleşecek tasarıların başında o geliyordu. Du. Du. Şu anda Şubat'ın hmm. kaçındayız? Yani hep böyle oluyor neden çıkmıyor onu da bilmiyoruz neden hani devamlı geriye atılıyor açıkçası benim korkum hani bu gerçekten özen isteyen bir konu bir torba yasanın içinde çıkması da bir risk öyle bir şey olmaması lazım gerçekten bunun üzerinde çalışılarak çıkması lazım. Kaldı ki ben tasarının son haline de en son baktığımda hala Avrupa Birliği direktifleriyle uyumlu olarak hazırlandığı söylenen yasa tasarısında bazı çelişkiler vardı. Hani onu biraz biz kendimize uyarlamıştık. Onların da giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Hani insanların bu yeni sisteme tepkileri tıpkı bizde işte Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ya da Mernis Sistemi'ne acaba fişleniyor muyuz? korkusuyla yaklaştığımız gibi doğrudan bernes ya da TC kimlik diye baktığımızda hani bir sürü forumlar, yorumlar çıkıyor. Aslında onlar hani insanların bakış açısı açın konusunda ciddi bir gösterge. Hı -hı. Aynısı Hindistan'da da yaşanıyor. Ben kendi konuşmamı hazırlarken onlara bayağı inceledim. Hani insanlar ne düşünüyor? Nasıl yaklaşıyorlar diyerek. bu kadar hani Hint hükümetinin Bakın biz fırsat eşitliği yaratmaya çalışıyoruz, yardımların etkin e, ulaştırılması ve hani herkese faydası olacak şeyleri amaçlıyoruz şeklindeki e, tanıtımına rağmen gerçekten Hindistan'da yaşayan Hint vatandaşları ve yurt dışındakiler hani insanlar e, daha ziyade korkuyla yaklaşıyorlar. Bu gerekli mi? Niye parmak izi, niye iris taraması? Hani bunlar insandan ayrılamayan şeyler. <gülüyor> Yani bunlara gerek var mı? Biz fişleniyoruz, bizi takip edecekler falan gibi böyle bir hani bir korkuyla yaklaşma da var. O anlamda sadece sistemi anlamak değil, insanların bakış açısını da anlamak açısından hani Google vasıtasıyla bu tip bir hı hı. araştırma yapmak da iyi olabilir. Hı hı. O gerçekten farklı bir açı veriyor çünkü. Muhakkak. Zaten hatırlarsan e, bilgi otoyolları denirdi 10 e, yıl evvel. Evet. E, bu işler ilk böyle dünya çapında konuşulur uygulanır hale gelmeye başladığında ve Hindistan o zaman ilginç ataklar peşindeydi. Hı hı. Mesela hatırlıyorum 1 dolara simpüter diye basitleştirilmiş en cahil köylünün dahi kullanabileceği kompüterler. Atık şeylerden bilgisayar atık Hı. malzemelerinden faydalanarak yapma gibi çok ilginç projeleri vardı Hı. ki Harvard Üniversitesi'nde ders diye okutulduğunu Hı. biliyorum. bun uygulamaların olduğu köylerin. Hı. Ondan sonra bilgisayar okuryazarlığı arttı bilgi okuryazarlığı arttı bir yandan call center piyasasında Hı. fark yarattılar gerçi. Yok parasına, yok paralara çalışılan bir iş ama hı hı. bütün bunlar e, toplumun genelini oranlandığında belli bir okur-yazarlık türü doğuruyor, öyle değil mi? Doğru, aslında o dediğiniz hani information highway'in uzantıları devam ediyor çünkü şu anda hani biz aslında farklı bir konuyu tartışıyoruz ama mesela bu Hindistan'da IT konferansının yapıldığı şehir Bangalore. Bengalor'da Hindistan'ın e, IT şehri olarak geçiyor, bütün hı hı. E, büyük IT firmalarının işte veri bankalarının vesairenin toplandığı büyük bir şehir ve birçok hukuk firması da aslında genelde bu alanda çalışıyor. Benim kendi tecrübeme istinaden de birçok yabancı müvekkillerim genelde bir işte çalışanlarının verilerini işleme vesaire gerektiğinde işte diyelim yurt dışında Amerika'da Avrupa'da bir ana şirket var. Türkiye'de şubesi var veya dünyanın farklı şehirlerinde ben veriyi alayım ana şirket vasıtasıyla gideyim Hindistan'da işleyeyim. Yani bu, bu o kadar çok önüme geçen önüme gelen bir proje ki hı hı. Hindistan'da bu anlamda ciddi yatırım ve ciddi hani veri bankaları oluşuyor. Yani sizin benim yani sizin benim derken hani sağda solda yani herkes çalışan bir sürü insanı şu anda herhangi bir veri bankasında Hindistan'da bilgileri olabilir. Hı hı hı. AB üyesi ülke olmamak şartıyla tabii. Değil mi? Oradaki direktife göre Hindistan'da madem ki veri Hı -hı. koruma e, yok ortakine eşdeğer işte o zaman transfer edemezler. Orada işte onu sözleşmelerle sağlamaya çalışıyorlar. O çok ayrı bir boyut Safe olur Harbor, herhalde. Safe Harbor tipi Safe Harbor tipi ya da doğrudan hani işleyeni, kimlerin işleyeceğini herkesi bağlayan sözleşmelerle. O sanırım başka bir programın konusu olurdu. Evet, e, Elin'in e, işaretlerinden sen de anladın sevgili Hı -hı. Ceylin. Sayın dinleyenler, avukat Sayın Ceylin Beyli bugün konuğumuzdu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Programın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere efendim.